Ala habibika qayy lil halqi kullihimi Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seydil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ajmain Kıymetli kardeşlerimiz hadis-i şerif sevenler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevenler ve onun mübarek kelimelerini, sözlerini dinlemek isteyenler. Hemen insanları haberdar edin. Sohbet başladı, ders başladı. Dünya ahiret saadetimiz için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i dinlemekten başka bir çare yok. Çünkü ancak Mevla ona bildirdi, ona gösterdi bu yolları. Saadet ve selamet yollarını. Rabbim Habibi'ne gönderdi, gösterdi. Onun için o da bize yol gösteriyor. Ahirette Perişan olmamamızı istiyorum. Ahirete eli cebi boş çıkmayalım, müflis gitmeyelim. Bak dünyada ekmek lazım, yemek lazım. Ev lazım, yatak lazım, eş lazım. Efendim bu kadar ihtiyaçlarımız var. Biri e, bozulsa, e, ihtiyaçlarımızdan biri görülmese perişan oluruz yani. E, ahirete de iman ediyoruz. Ahiretinde işte, evi lazım, yemeği lazım, yatağı lazım, giy, elbisesi lazım. Hep bunlar Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde bizlere bildiriliyor. Neler kazandırır? Hangi şeyler kaybettirir? Bunlar çok önemli. Hadis-i şerif derslerden dinlemeyen insanlar felah bulmaz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i dinlememiş oluyorlar. Onun ilimlerinden faydalanmamış oluyorlar. Kendi başlarına nasıl Allah'ın yolunu bulacaklar? Nasıl cennetin yolunu, yolunu bulacaklar? Mutlaka birbirini haberdar edelim. Hemen telefon açalım, mesaj atalım. Sohbet başladı, ders başladı. İnşallah Şaban Şerif ayındayız. Benim ayımdır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Benim ayımda bana yardım edene Allah rahmetiyle muamele etsin. Peygamber duası alacaksın. Allah acısın diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duası asla reddolmaz. Kim acısın bana yardım edene. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nasıl yardım edilir? Bugün ona yardım etmenin tek çareci var. Hadis-i şeriflerini yaymak. Getirdiği Kur'an'ı tebliğ etmek. Okuduğu, buyurduğu hadis-i şerifleri neşretmek. Şimdi bir telefonla, bir mesajla sohbet başladı, hadis-i şerifler başladı diye adamı haber etmekle herkes çevresinde bunu yapsa mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yardım etmiş olur. Ve Şaban ayında onun duasını almış olur. Bu Şaban ayına maksus bir duadır, özel bir duadır. Benim ayım da bana yardım edene. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e biz nasıl yardım edeceğiz? Sofrasını mı kuracağız? Yatağını mı sereceğiz? Biz nasıl yardım edebiliriz yani? Ancak dinine yardım. Hadis-i şerifler onun beyanlarıdır ve kelamlarıdır. Hadis-i şerifleri yayan, şimdi bu dersi insanlara duyurup ilan etseniz Şaban duasını aldınız benim ayımda. Ancak az günler kaldı Şaban ayının günleri bitiyor. Yarıyı geçtik, Beratı geçince yarıyı geçmiş olduk. Bundan dolayı Kazanmanızı isterim. Hepiniz birbirinizi haberdar ediniz. Ve hadis-i şeriflere başlayalım. Tabi geçenden e, birkaç derslerden beri takip ettiğimiz uzun bir hadis-i şerif vardı. İnşallah bugün onu bitireceğiz. Bir de bir hadis-i şerif daha var bu bapta. Nasip olursa onu da bitirebiliriz inşallah. Bab da bitmiş olur. Kâle ve tesadül hafezzatü amelin abdi. Min salatin ve siyâmin ve haccin. Ve ve kulukin hasenin ve somtin. Ve dikrilillat Aleyh, evet, burayı da okumuşuz. Yani yedi kat semanın e, meleklerini kapılarını bir kulun ameliyle dolaştırdılar. Bir kulun amelini melekler aldılar. İşte bir günlük yaptığı amel itibarıyla birinci kat semadan kıybet ettiği için yere atıldı, geçemedi. Efendim ikinci kat semadan yine bir kulun ameli. Efendim, dünya menfaati temin etmesinden dolayı yani din işlerini ile dünya işleri, niyeti dünya, sıf dünya için girmiş bu işlere. on da ameli oradan atıldı. Sonra yine sadakalar, oruçlar, namazlar, ibadetler, e, melekler bile şaşırdı. Ne güzel amelleri var. Fakat gökteki görevli melek kapının sahibi, durun bu ameli sahibi yüzüne vurun buyurdu. O da, Kibirle görevli meleğim dedi. Bu adamda kibir var. O da oradan aşağı indi. Dördüncü kaç semada ucup kendini beğenen adamın amelleri atıldı. Sonra beşinci kaç semada melekler getirdiler. Ameli de çok beğendiler. Ta beşe kadar da teftişlerden geçti. Fakat beşte hasetle görevli melek dedi ki ben dedi. Bu adam kıskanırdı arkadaşlarını, hocaları, hafızları. Efendim onlardan fazla yapayım derken onun da aleyhine konuşurdu. Onun için bunun amelini Allah sahibinin suratına vurun diye emir buyurdu. O da gitti. Sonra bir kulun ameli namaz, zekat, hac, umre oruç altıncı kata çıkardılar. Görevli melek altıncıya kadar geldikten sonra dedi ki e, bu adamda merhamet yoktu. Bir insanın başına bela gelse sevinirdi. Düşmanlarının başına falan. Bu da aşağı indirildi. Sonra bir kulun amelleri, e, efendim fıkıh da var, e, ictihat da var, haramlardan, şüphelerden sakınmak, vera de var. Ama onu da amellerini getirdiler yedinci kata. Oranın görevli meleği. 3000 de melek refakat etti. Ameli çok güzel beğendiler. Fakat görevli melek onu da alın bunun suratına çarpın, sahibinin suratına çarpın, uzuvlarına vurun, kalbini mühürleyin. Çünkü bunda eee... Derdi başkaydı. İşte fıkıhçıların yanında mertebe kazanayım. Alimlerin yanında anılayım. İşte bütün şehirlerde adım dolaşsın falan. Niyetinde ihlas yok idi. O da reddedildi. Böylece Cadi i şerifler yedi kaç geçtik. Bayağı da zor geçtik yani. Bayağı dersler uzun sürdü. Fakat araya işte Recep Şerif girdi. Şaban Şerif girdi falan. Miraç dersi girdi. Şimdi bu hadis şerifi bitiriyor. Bu hadis-i şerifi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz Efendimiz'e beyan etti. Muaz Hazretleri diyor ki, ben bu hadis-i şerifi dinledim, dinledim, dinledim. Ölüm koptu. Hepimiz günahkarız dedi. Sahabe için. Yani kul günahsız olmaz. Peki bu kadar yedi kat semanın teftişinden biz nasıl geçeceğiz? Kultu dedim ya Resulullah. Ey Allah'ın elçisi dedim diyor Hazreti Muaz. Ente Resulullah. Sen Allah'ın elçisisin. Senin Allah katında çok büyük itibarım var. Ben Muaz, ben Muazım dedim. Ben kimim ki ben? Garip bir Müslümanım. Ben Muazım yani benim Allah'ın dininde ne itibarım var? Halbuki var. Sahabe olmasından dolayı var. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevdiği olması. Ya Muaz inne Ey Muaz ben seni seviyorum buyurdu bir kere ona. Her, her kula nasip olur mu? Kainatın efendisi Allah'ın sevgilisi diyor ona ki ben seni seviyorum inni hubbuke. Ona dua et. Efendim Sallallahu aleyhi ve sellem sevdiklerine iyilik eder. İyilik neydir? Dua. Dedi Her namazın peşine Allahümme ve şükrike ve salat. Her namazın peşine bu duayı okumayı terk etme. Efendi babamız Alaeder efendim. çok okuyun buyururdu. Efendi Hazretleri her selam verir bunu okurdu. Tabi hadis-i şerif ya Rabbi zikrine, şükrüne ve güzel ibadetine muvaffak olmam için bana yardım eyle. Çünkü namazı bitiriyorsun ya. Hani dua istiyorsun. Yeniden muvaffak olayım. Yeniden nasip olsun. Her namazın peşine bunu terk et. Ey muaz ben seni seviyorum. Yüce şey şehit oldu. ve veba salgında. Ambas tahununda. Ürdün'de kabri şerifi ben ziyaret ettim. Ondan sonra çok mübarek yer, yani. her taraf sahabe, sahabe dolu da çok şehit olmuşlar. Oğlu da yanında biraz önce oğlu şehit oldu, Peşin o şehit oldu işte ve bazı salgını da ölen şehittir. Hazreti Muaz Efendimiz genç şehit oldu yani. Hatırladığım kadarıyla böyle 30 küsurlu yaşlar. Ama efkaum ve alemun bil halal ve haram muazzim Cebel ümmetim içinde helalları haramları en iyi bilen muazzim Cebeldir buyuruyor. Fıkı bütün sökmüş, büyük müşteydi. Sahaben içinde hep bütün sahabe müştehit değildi. Hz. Muaz müştehitlerden. Yemen'e vali gönderdi. Dedi ey Muaz, belki de bir daha beni göremeyeceksin. Kabrime uğrarsın, mescidime uğrarsın, beni ziyaret edersin. Nasıl bildi sallallahu aleyhi ve sellem vefat edeceğini? Gaybı bilmezdi, E Allah bildirdi. Ozar kabrime uğrarsın dedi. Bak Vehhabiler diyorlar kabre ziyarete niyet edilmez. Mescide niyet edilir. Halbuki öyle oğlum, bak. Kabrime uğrarsın dedi. Ziyaret edersin ben dedi. Hazreti Muazza sordu. Yemen'e gidiyorsun vali olarak. Neyle hükmedeceksin? Dedi Allah'ın kitabıyla. Karar vereceğim. Dedi Kur'an'da bulamazsan. Dedi Resulullah'ın sünneti. Senin sünnette hadislerini biliyorum ya. Onlarla. Peki benim hadislerimde de o konu yoksa. Yani duymamışsan o zaman işte orayı görüşüme müracaat ederim dedi kıyas yaparım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olur mu öyle, sen ne görüşüne istihat yapıyorsun demedi. İşte bu imam azamlara kapıyı açan burasıdır. Ebu'l-hamdülillahi ve fakra resulü'l-resul. Vallahi hamd ederim ki resulünün resulünü muvaffak etti. Yani resulü kendisi. Resulünün resulü ne demek? Peygamberin elçisi. Hazreti Mevzu'nun elçisi ya. Rasulünün elçisini yani doğruya muvaffak eden Allah hamdolsun. Çünkü ben dedi ki istihat yaparım. Çok sevdiğidir radıyallahu teala. Kabri mis kokuyor, amber kokuyor. Bir cami şerifin kenarındadır. Haziresindedir. Hemen cami şerifin bitişindedir. Oğlu da orada. Rabbim şefaatlerine nâileyle amin. Dedim ben, sen Rasulullahsın ben muazım yani benim durumum ne olacak? Sen kurtar mısın? Benim durumum ne olacak? Bu kadar amelleri milletin dökülen dökülene gökten aşağı atılıyor. Biz nasıl kabul olacağız? Kale buyurdu Sallallahu Teala Aleyhi Vessellem İktedibi ve inkâne fî amelike taksîr Ey Muaz amelinde kusur kusur noksanlık olsa da Bana uy. Bana tabi ol. Evvela benim gibi inan demektir. Şu efendimize uymanın en mühimi nedir? Eli sünnet ve cemaat itikadı. İtikatta Rasulullah'a uymayanın sünnette namazlık, sünnet namazla sarık sarsa ne kurtarır? Hiçbir fayda yok. Evvela itikatta bana uyacaksın. Beni gibi inanacaksın. Mustafa Açık'a oğlu uydu mu? Uymadı. Çünkü Rasulullah kader var dedi, alın yası haktır dedi. Çocuğun ana rahmideken melekler iner, rızkını, ecelini, şakıyı, sahit yazarlar buyurdu. Hepsi sahih. Çok mütevatir hadisler. O ne diyor? Kadere inanmak şart değil. Buradan zaten ayrıldı. Ondan sonra sünneti kılmış mı? Namaz kılmış mı? Takke takmış mı? Bizim millet ağacın yaprağını silmekle uğraşıyor. Halbuki ağacın köküne vurmuşlar şeyi, neşteri götürüyorlar. Testereyi köküne vurmuşlar, kesiyorlar. Bu hala yaprağı İslam olduğunu kafasında takke yokmuş. Ya olduğunu kafasında el-i imanı yok. Ta Ahmet'in imanı yok, sen kafasında takke arıyorsun. Bizimkiler de bir alem ya. olur Akop'a diyorlar, sakağı bırak. Adam dedi, Akop ya. <gülüyor> Adam dedi altın yüzüğü çıkardı, altın yüzüğü karam. Adam da dedi ki, bir adımı sor ya, belki adım Akop dedi ya. Yani, daha Ermeniye, Yahudi'ye gidip altın yüzüğü karam denir mi? Saçmalığa bak. Bizimkiler, İslamoğlu'na da takkesi yok demesi buna benzetti. Böyle emni harf mı olur? Adamın el-i göre imanı yok. Kader'e inanmıyor. seni hala gidiyorsun diyorsun ki cık, cık, cık, Allah pantol giyiyor, ceket giyiyor. Pantol giyse ne olur ya? İmanlı olsa donsuz geçse ne olur? Günah girer. Ama el sünnet'e göre inanmayan şalvar gidecek kurtaramaz. Cık, cık. Ya, şuur, şuur, şuur. Önce el sünnet verdi muaz. İman. Beyinde biter, akılda biter, kalpte biter. İnanmayana ne konuşuyorsun? Bana uy dedi ya muaz. Bana uymayan kurtulamaz bu Benim gibi inanmayan kurtulamaz bu Küllü'n finnar illa vahide. İbni Maci Adi'si mektubatta da geçer. Hepsi cehennemde 72 fırkanın. Bir cehennete giremez. Bir müstesna olan eli sünnettir. O 73'ten bir müstesnadır. 72'nin küllü'n finnar abisi cehenneme gider. Ankara ilahiyat muhtezilet olmuş. 72 fırkadan biridir mutezile Allah'ın sıfatlarını inkar ederler. Bir çok şey inkar ederler. Mucizeler inkar ederler. Bak Kur'an'ı değiştirelim diyen o ilhamimiydi. Neydi profesör? O işte Ankara İlahiyatın itikad bölümünde çalışıyor. Profesör olmuş. Bir bölüm başkanı Şaban neydi soyadı? Şaban denen bir profesör. Geçenlerde söyledim size. Onun bana uy. Bana uymayan kurtulamaz. Amelinde kusur olsa da. Yani insan, işte günahlar hepimiz için, küçüğüne de düşebiliriz, büyüğüne de düşebiliriz, kimse peygamber değil bizlerden, masum değiliz, mahfuz değiliz. Yani amelde kusur olur, yanlışlar olur, eksikler olur, hatalar olur, Rabbim setreder, affeder ama bana uy. Ne demek bu? O zaman sünnet namaz, sarık, misfa kastetmiyor. Ehl-i sünnet itikazını kastediyor çünkü neden? amelinde kusurlar olsa da. Tabii ki bununla beraber itikatta uyduktan sonra namazı onun gibi kılacaksın, hacca onun gibi yapacaksın, elbiseni onun gibi giyeceksin, işte başında onun gibi sarın olacak, üzerinde bir tutam sarın olacak. ayrı bir şey. Onların hepsi lazım. Elzem. Ama amelde kusurun varsa da itikatta kusurun olmaz. bana hakkıyla uy. Ya Muaz, ey Muaz. Hafza <gülüyor> lisanike. Kurtuluşun reçetesini veriyor Muhammed Mustafa sallallahu teala Dilini koru. Bu adam başına belalar açan Budur buyurdu sallallahu ve sellem. Neden minel vakiyati? Gibetten, dedikodudan, iftiradan. Hep bizi batıran dilimizin bu gıybetleri. Tabii kimseyi gıybet edemezsin. Hakkına giremezsin. Allah Teala onun hakkına sahiptir. Onun gıyabında da, gıybet zaten gıyaptan da geliyor. Gıyap yani, adam yanında yok. Adamın gıyabında konuştuyorsun ama onun sahibinin gıyabında konuşmuyorsun. Herkesin sahibi Allah var, Celle Celal. Allah'ın gıyabında değilsin. Allah teala allâmul gıyub. Kayıpların hepsi, gayıp da oradan geliyor. Kayıp. Türkçe kayıp diyorlar işte, kayıp kayıp. Yanında değil, yok. Bütün gizleri hakkıyla bilen Allah Celle Celal. Sen adam duymuyor diyorsun. Onun Allah adam mı duymuyor Haşa? Onun için dilini koru. Özellikle fi ihbani kemen Kur'an. Kur'an'ı yüklenmiş hafız ve hocalardan olan kardeşlerin hakkında dedikodu, gıybet yapma. Nasıl biliyoruz Rasulullah sallallahu aleyhi bu hafızlar, hocalar çok birbirini çekiştireceğini. Hiç duramazlar. İlginç bir araya gelse hemen öbürlerini çekiştirirler. Şurayı yanlış okudu, şurayı düzgün okudu. vazda da şöyle hata etti. Çok uzattı, çok kıstı. Birbirini beğenmemek bizim <gülüyor> Allah, Allah Çok var ya Mahvolacağız. Hele kendimize gelelim ne olur ya. İstiğfar eder tevbe edelim. Ramazan-ı Şerife yaklaştığımız şu mübarek günlerde Ramazan'da günahlarda kat kat katlanıyor. Yani bir fren yapmak lazımdır. İstiğfar etmek lazımdır. Tevbe etmek lazımdır. Şaban'ın seahesinde de var. Şaban ayının istiğfarları var. Ondan sonra efendim öğlenle en ikide arası okunuyor. Yedi kere var. En azından bir kere okunsa günahların mahvolması için hiç farsız yaşamayalım. Bak devamlı çünkü dedikodu yapıyoruz. Gıybet yapıyoruz. Ve ahmil zünubeke aleyke ve la teahmilha aleyhim Günahlarını kendine yükle, günahlarını diğer arkadaşlarına, hafız, hocalara yükleme. Ne demek? Yani suçu kendinde ara, kabahati kendinde ara. Evet, o şunu yanlış yaptı, bu bunu yanlış yaptı. Hani itikada el olanları konuşuyoruz. Çünkü adam el muhaliftir, ben reddiye yapıyorum, şu hoca yanlış konuşuyor, bu ayrı bir şey. Adamız milleti dinden çıkarıyor, el ayırıyor, onu tabii teşhir edeceğiz. Ama adamın itikadı ehli sünnet şudur budur. Ne olmuş işte? Beyaz çorap giymiş. E ne olacak beyaz çorap giyecek? İşte beyaz çorap yere çok değermiş de kirlenmiş de e secdede işte işte ayaklarını gördüm de ayakları leş gibi de falan. E sana ne? Sana ne ya? Kaşı varmış, göcu varmış. İşte gö Allah boyu kısaymış, yüzü nursuzmuş, tövbe salı. Sana ne? Bunlar gıybet dedikodu. Çok kötü bir şey. O şöyle yaptı bu böyle yaptı. Bir sene ya ne yemiş ne demiş. Çok kıymetli kaliteli arabası varmış. Sana ne? Testi sana mı gidiyor? Baklava tepsisi sana mı gidiyor? Sana gitmiyor. Neydi? Nasret Hoca ne dedi? Sana mı geliyor dedi? Yok dedi. E sana ne dedi o zaman? Kime gidiyor tepsi dedi? Öyle mi? Sana gidiyorsa dedi bana ne dedi? Bana geliyorsa dedi, sana ne dedi? Bize sene araba almış, belki bir hediye etmiş, belki bir birikimi var, belki miras kaldı. Hemen bu parayı nereden buldu? Maliye misin? Bir ihbar yap müfettiş. O da kötü bir şey ya. Öyle ihbar var yapılır mı ya? Laf geç konuş. Yani maliyenin işini üstüne almışsın. Münker nekir misin? Sorgu sual senden mi soruluyor? Günahlarını kendine yükle. Kardeşlerine, hafızlara, hocalara, alim, Müslüman ihvanlar birbirine, cemaatler birbirine. Atmayın suçu. Suç bende de ya. <gülüyor> <gülüyor> Vela ki nefseke biden miyim? Efendim nasıl derdi bunu? Hafız hocalardan Müslüman kardeşlerini kınayarak, zemmederek kendini temize çıkartma. Kur'an'da da söylüyor. Vela tücekku enfusekum huve alem ittaqa. Kim haramlardan daha çok sakınıyor? En iyi Allah biliyor. Kendinizi temize çıkartmayın. Ben şöyleyim, ben böyleyim. Bırakın bu işleri Allah buyuruyor. Necim suresi, Nati'nde. Burada da ne buyuruyor Sallallahu Aleyhi ve Sellem? Sen onları tenkide ediyorsun Efendimiz derdi ki, bir adamın alemine konuşan ne demiş oluyor biliyor musunuz? İşte de derdik, ne demiş oluyor? Onu sevmeyin, beni sevin demiş oluyor. Efendimiz hazretlerine kadar kısa'yı zaten görürsün. Onu sevmeyin, beni. Bak. Onları tenkit ederek kendinizi temize çıkartmayın. Niye alete konuşuyorsun? Kendini temizleme. Öyle bir şey yok. Ve lâ tevfâ nefseki aleyhim. Kendini onların üstüne çıkartma. Ben daha hafızlığım kuvvetli. Yok ben aşere biliyorum. Yok vücutta da okuyorum. Yok ben unutmuyorum. Yok benim sesim güzel. Yok ben şöyle alimim. Şöyle hocayım, Böyle vaz Yok birini Müslüman ettim. Yok birini namaza başlattım. Ya böyle şeylerle bilete hava atma. Allah nasip etti, hidayet Allah'tandır, Allah yarattı. Seni vasıta ettiyse çok hamd et, şükret. Seni hayra anahtar etmiş. Sen niye kendinden bilip de yükseklik taslıyorsun? Velatu't-hilan ve'd-dünya fi amelil-âhireh. Dünya işini ahiret işine sokma. Yani Kur'an okumakla, vaaz etmekle, namaz kılmakla, hacca gitmekle ne yapma? Dünya işini birleştirme. Yani o arada şurada beni namazda görüyor, ondan da ne kar ederim. İşte efendim şöyle ibadetli görüneyim de o adam da beni ortak etsin işine. Yok efendim beni yanına alsın, çalıştırsın. Yok efendim bizim derneğe yardım etsin bilmem. Ya yapma bu işleri. Ahiret işleri Allah'a mahsustur Namaz, oruç, hac, zekat Allah'a maksustur. <gülüyor> Karışıksız din ve taat ve ibadet ancak Allah'a aittir. Allah'a yapılan işlerde dünya işlerini sokmamak lazım. Rey alırım. Beni muhtar seçerler. Yok başvekil olurum. Değil mi? Belki bence işte vali tayin ederler, kaymakam yaparlar, tayin bekliyor, öğretmen yaparlar beni. Niye? İşte ben namaz kılın, görüneyim de, karımı da kapatayım. Ya bu gizlir ya, bu şirktir. Gizlir ya şirktir. Hani yavr oldun demiyorum. Ama Allah'ın zorunda yedi kat cemaadan aşağı patır patır dökülüyor, yuvarlanıyorlar. Allah'ımızın kabul makamına yükselemez. İçinde dünya işlerini niyetle ahiretişi yapanlar. Bir adam kıldığı namazla yaptığı zikirle dünyadan da şu şunu kazanırım belki şu getirisi olur diye niyet eder mi? Bunu edenin amelin Rabbim kabul eder mi? Hiç ortak ister mi kendine haşa Celle Ve celil. Velate meclisi ke oturduğun toplantılar, meclisler oluyor, kalabalıklar bir araya geliyor, düğünler, dernekler falan falan. Sakın büyüklük taslama. İşte beni protokol aldı. Geçen e, sohbetlerde dedim Yok efendim ben önde miyim? Yok ben geride miyim? Ya mübarek. Misafir ev sahibinin buzalsıdır derler. Nereye çök oraya çökeceksin daha. Öndesin, geridesin ne fark eder? Efendim bir toplantıda öne geçersen cennette mi öne geçmiş olursun? Arka koltuğa gidersen cennette mi geri kalmış oluyorsun? Burası dünyadır. Dünyada hatta düşük ol ki ahirette rafi olasın, yüce olasın. Meclisinde büyüklük rastlama ki sonra insanlar senin kötü ahlakından efendim sakınmak zorunda kalırlar. Herkes birbirine de bu ne kibirli adam bu ne havalı adam. Havasından geçilmiyor. Efendim selam vermiyor. Adama tükürüğünü bile atmaz derler. Yani. Öyle kibirliler var ha. Sonra insanlar da hep senin kötü ahlakını anarlar. Birbirlerini sakındırırlar. Sakın bu adamla işiniz olmasın. Bu ne terbiyesiz adam derler. Ya. Zaten Mevla. Ya hadi kulul Biz Büyüklük taslamak düşüncesinden zerre kadar bulunduran cennete giremez buyuruyor sallallahu teala ve indika Yanında başka biri varken öbür adamdan fıs fıs konuşma. Ne ahlak ya. Adamlar şüphelenir benim aleyhime konuşuyor diye. Zaten şu anda bütün millet bir bir şey konuşsa ben benim aleyhime konuşuyor. Sen kimsin ki senin aleyhine konuşacağım ya? İşin mi bitti senin aleyhine konuşma. Vaktime yazık. Ama işte herif öyle takıyor kafasına. Hani münafıkların alametlerinden Kur'an-ı Kerim'de münafık unsurunu yahsebunu kulla sayhatin aleyhim. Nerede bir nara olsa nerede bir ses çıksa hepsini kendi aleyhlerine zannederler. Çünkü neden? Haindirler, ikiyüzlüdürler. El <gülüyor> hainu haifun, hainler korkak olur. İkiyüzlü saateker olduğu için bir, bir şey duydu, benim alemime bir şey var? Şu şöyle dedi, benim alemime mi demek istedi? Yani kendi tabii etrafındaki insanlarla ilgili devamlı böyle evham eder. Çünkü yanlışları var tabii de. Onun için. Yanlış yapmayan adam, niye o adam o adamla fısızlaşıyor? Ekşi yemedin, karnı ağrısın der. Bana ne ne konuşuyorsa konuşsun der. Ama yine de sen ne yapma? Hitteku mevaka atma. Seni tövmet altında bırakacak yerlerde bulunma diyor sallallah. Şu tövbe ya itham yani edileceğin yerlerde bulunma, hareketlerde bulunma. Fitnenin efendinin başını kes. Fitneye sebebiyet verme. Çünkü adamlar 40 saat gıybet edecekler seni şimdi. Sen böyle bir hareket yapınca. Niye hareketi yapıyorsun kıymete laf açıyorsun ya? Böyle elinde böyle yaparlar ya böyle. Ama kalabalık bir meclis. Ses duyulmuyor. Veyahut adam ağzımı okuması böyle O ayrı bir şey. Kalabalık. Ama şimdi yanında bir kişi var. Veya iki kişi var. Bir kişinin yanında öbürüyle böyle yapıyorsun. E bu şey değil. Bu çünkü cemaat yok ki burada. Kalabalık yok. Bir şey yok. Bu adam şimdi üstüne alır. Ve la tetehavvama len İnsanlardan kendini büyük tutma. Bak kaçıncı gele tembih ediyor Sallallahu Teala Kendini insanlardan insanlardan yüksek bilme. Kendini efendim temize çıkarıp insanları efendim kötü halde bırakma. Meclislerinde bak kaçıncı söylüyor. Sakın toplantılarda, meclislerde büyüklük taslama. Velate teazzam ale'n insanlara İnsanlara karşı kendini azim bilme. Kendini hakir bil. Ben uluyum, güçlüyüm, azizim, izzetliyim, şerefliyim falan falan. E ne olacak? Bu millet şerefsiz mi? Onun için kendine bu payeyi verme ki فَاَنْ قَطَىٰنْكَ خَيْرُ dünya. Dünyanın bütün hayırları senden kesilir. Yani burada ahireti de demiyor. Ahiret zaten kaybedilir. Ama sen hava atayım derken, cekas atayım derken, millete karşı üstünlük taslarken aslında milleti senden soğutuyorsun. Bütün milletine havalı, ne kibirli, kibirli kimse sevmez. Bu sefer ne oluyor? Dünyanın hayırları senden kesilecek. Ondan sonra dünya işlerin olmaz, kimse seninle ortak olmaz, borç istersin vermez. Bir iş söylersin gelmez, Davetler insanlar kibirliden uzak olur. Yani ahireti zaten kaybedersin ama dünyanın hayırları da senden kesilir. Yani menfaatlerin de kesilir. Çünkü insanlar senden e hiçbir işte ortak olmak istemez, birlikte bulunmak istemez, aynı karede resim vermek istemez. Bazı insanlar var böyle kibir abidesi yani bu insanlar kimse sevmiyor. Havadan yanına geçirmiyor adamın ya. Böyle hocalar da var bazı. Hareketlerinden görülüyor, konuşma tarzlarından görülüyor, üsluplarından insanlara hakaret ed eder mi Ayette böyle. İnsanlar cahil, şu bu, böyle konuşuyor. وَلَا تُمَزِّقِ النَّاسَ فَتُمَزِّقَكَ كِلَابُ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ Acayip bir şey. İnsanların ırzını, namusunu, haysiyetini rencide etme, ırzlarını parçalama. Anladım? mı? İşte insanın yok gizli görüntüsünü çeken, insanların ırzını, haysiyetini parçaladı. Gizli görüntü çekilin. Kapı gözetlenir mi? Kapıya kulak verilip ses dinlenip millete aktarılır mı? Bunlar İslam'da var mı? Hepsi haram şeyler. Hepsi haram şeyler. Sahabe-i kiram, "Gözünü dedi Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem soruda. Birisi evinizi gözetliyorken görseniz gözle ne olurum?" dediler. "Doğru yaparsınız." dedi Sallallahu Aleyhi. Ve sellem. "Ben de sizden daha kıskançım." dedi. Caat'a sordu Radiyallahu Anh. bu ne mi gayret saat? Saad'ın kıskançlığına şaştınız mı?" dedi. "Vallahi ene Vallahi ben ondan daha kıskançım." İnsanın ister mi işte evi gözetlensin, kapısı gözetlensin, kamera gizli çekilsin. İnsan, hanımıyla hanımı var, çocuğu var. Evde kamera koyuyorsun bilmem ne bu nedir. Ondan sonra gıybet ediyorsun. Gıybet ne demek? Onun olmadığı yerde savunması yok. Savunmasız adama ölü etini yermiş gibi arkasına saydırıyorsun. Peki adamın cevapları var. Millet orada sana kanıyor, kapılıyor, inanıyor. Öbür tarafı dinleme şansı yok. İnsanın işte ırzını parçaladın. Haysiyetini yani. Haysiyet şeref. E, İtibaını zedeledin. Şu şöyle yapmış, bu böyle yapmış. Hemen haline konuşuyorsun insanların. Yani onların özel hayatlarına müdahale etmek, yani özel hayatlarından bahsetmek, hemen gizli kalmasını vasiyet ettikleri bir sırrı ifşa etmek. Olur özelde bir sene. Anlattı sana. Hocasın diye güvendi veya nesi bir arkadaşsın diye sır verdi. Sen sonra onunla bozuşsan bile Osuzsan bile artık onu konuşamazsın. Çünkü o sende emanettir. Emanete riayet etmeyenler iflah olmazlar buyuruyor hadis-i şerifde. Ela la iman elimen la emanetelim. güvenilirlik vasfını yitirmiş, emanete riayet etmeyenin imanı yoktur buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanların haczetini parçalama diyor. Ve sonra kıyamet günü ateşte cehennem köpekleri senin etlerini parçalar. Hangi gıybet ediyordun ya, dedikodu ediyordun ya, iftira ediyordun ya. Bunu şu adamla görmüşler veya şunu şu adamı şu kadınla görmüşler. Ya sana ne? Belki eşidir. Eşi olsa ben bilirim. Ne bileceksin ya? Belki iki şahitleştik bir Seni davet etmemiş nikah. Seni davet etmek zorunda mı? Sen olmadan nikah olmuyor mu? Belki nikahlısıdır. Yok canım nikahlıya benzemiyor. Ya nereden biliyorsun benziyor benzemiyor? Üzerine anında mı damga vermiş varmış yazıyor. Ama iftira, hemen bir kadın lekeleller nice insanlar şimdi hapislerde 20 sene, 30 sene ceza almışlar efendim, hep iftiralar içinde, hakiki fail ortada yok veyahut da para verdi ona buna şahitlik yaptırdı, gizli şahitlik, adam attırdı içeri, nice masum, mazlum içeride yatan suçsuzlar var, ha, hala böyle oluyor, haberlerde çıkıyor, 20 sene sonra hadi pardon demişler, sen değil misin? ne oldu? Cinahat mahallindeki elbisenin bilmem kenarındaki ne diyorsunuz DNA bilmem ne örneğinden anlaşıldı seni tutmuyor. E şimdi adama 20 sene sonra pardon denir mi? Kim o adamı gösterdi millete ifşa etti yani e, ihbar etti? Yalan yere yani. Yalan yere kim ihbar et? Doğruysa ihbar et. İşte, sakın insanların hırzını rencide etme. Haysiyetlerini parçalama. Namusla ilgili özel hayatlarıyla ilgili konulara girme. Böyle yaparsan kıyamet günü cehennem ateşinde cehennemin köpekleri seni parçalar. Dedi. Cehennemin köpekleri ne demek biliyor musun? Ateşte yanmayan köpekler seni lime lime ederler. Her birine bir parçan gider. Her ısırmalarında dünyada misli olmayan ağır acılar çekersin. Ve dayanamazsın. Uslu ol, terbiyeli ol. Ne insanların hırzını, haysiyetine, şerefine halel getirecek şeyler. Ev konuşarak, yayarak Nurcif'un gibi tahrikçiler, ondan sonra İspiyoncular Medine'de ne sıkıntılar var, vardı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme münafıklar. Harpte neler oluyor, bir şey oluyor. Hemen bütün millete yayıyorlar. Bozguna uğradık. Şöyle oldu böyle oldu. Niçin sahaben hanımları üzülsün. İşte kocamız şehit mi oldu? Oğlumuz şehit mi oldu falan. Böylece insanlar dertten duramıyorlar. Aylar sürüyor yolculuk gelene kadar haber alamıyorlar. Sağ mıydı, selamet miydi, öldü müydü, şehit oldu muydu? E bunları hep bu e, Velmurcihune fil Medineti o Medine'de e, yalan yanlış haberleri yayan Efendi gazetecilere bunlara benzetirdi. Medya diyorsunuz. Birçokları gazetecilerin medyada haber yapanların reytik peşinde olanlar haberin doğrusunu bilse de Böyle olursa haberin değeri olmaz diye, yanlış haber yazıyor. Hocanın keçisi çalındı, ne manşete çektiler o zaman, Cumhuriyet miydi neydi işte, hoca keçi çaldı diye. Çünkü onlar iftira çok söylerler ki, hocaların itibarı, işte sakallıların şeyleri, yapmadıkları işleri onların üzerine atarlar, kumpaslar kurarlar. Ama cehennemin köpekleri de onları ateşte parçalar. Şimdi biz kendimizi kurtarmaya bakalım. Aman ahlakımız Kur'an algun olsun. Alellahu teala Allah Teala Naziat suresinin adet-i celesinde ikinci ayet hemen. Ven nazati harqa vennashdatin Burada yemin ettiği şeyler var. Boarak canları çeken, canları söker, söküp alan e, meleklere, Azrail Aleyhisselam'ın yardımcılarına yemin ederim. Ondan sonra ve neşta, neştan birçok manaları var. Bu hadis-i şerifteki manasına göre Etedri'yi biliyor musun? Mahunne bunlar kimdir? Naşitat. Ya Muaz biliyor musun bunlardan Allah'ımızın maksadı nedir? Kultü dedi. Anam babam sana feda olsun. Onlar acaba e, hangi manaya geliyor? Nedir bu naşitat? Kale budu kilabun finnari. Cehennem ateşindeki köpeklerdir. Ten şutu eee dişleriyle ısırıp söküp kopartıyor. El lahme eti de vel azma kemiği de. Azu dişlerini bir takıyor cehennem köpekleri. Dünyada bile ne köpekler var. Boynukta köpek var. Ama cehennemdeki köpekler e, azu azı dişlerini böyle bir geçiriyorlar adama. Bir yandan yanıyor, yanmış ete. Etini, kemiğini böyle söküp efendim ısırıp çekiyorlar, kopartıp atıyorlar. Onun için bu, ceh bu cehennemin azabına kim dayanabilir? Bu köpeklerin ısırmasına da kim dayanabilir? Ebedi ahirette hele ki imanımızı kurtaramazsak sonsuz hayatta ne belalar bizi bekliyor? Onun için evvel âli sünnete göre imanda Resulullah Efendimize uyacağız. Sallallahu Teala aleyhi ve sellem sonra da diğer salih amellerde uyacağız inşallah. Kurtul dediğim Hazreti Muaz dinleyince dertleniyor dertleniyor. Bey beyen de anam babam sana feda olsun. Femen yutgu ha değil Senin bu hadis-i şerifte beyan ettiğin hasletlere kim takat getirebilir? Yani vemen yencü kim kurtulabilir mina bunlardan? Kim kurtulabilir? Bunlardan neden? Efendim gıybet etmekten. Biz hiç duramayız ki gıybet etmemiz dedikodu yapmaktan, iftira atmaktan, kibirlenmekten, gururlanmaktan, dünya hayatına, e, ahiret işini, dünya hayatı işine karıştırıp e, namazı, ibadeti dünya için kılmaktan. Ondan sonra sana söyleyeyim, efendim, ucubten, kendini beğenmekten, hasetten, insanları kıskanmaktan, ondan sonra, efendim, riyadan, gösterişten, ya Resulallah, bu hasletlere, kim takat getirebilir yani bunları bunlardan kurtulmaya kim kurtulabilir bunlardan galebu diye muaz ey muaz efendimiz bu sonrasını çok okurdu inne uleyesirun inne ualamen yesserellahu aleyh Allah kime bu işleri kolay ettiyse bu işler ona çok kolay gelir inne hu bu bu lesirun elbette pek kolaydır alamen o kimselere ki yessere kolay etti hu ona Allah. vallahi bu, o işi Allah aleyhi kendisine. Allah kime riya yapmamayı kolay ettiyse, kibirlenmemeyi kolay getirdiyse, Allah Teala kime hasetten uzak durmayı, fesattan uzak durmayı, müyesser ettiyse yani ona kolay ettiyse o kişilere kolay gelir. Bize de müessere eyle Bize de kolay getir ya Rabbi. Bu haramların birinden kurtulmak yani can çıkartmaktan daha zor gelir. Nefsimizin huyları meydandadır. Sen kurtarırsan ancak olur. Sen kolay edersen ancak olur. Yoksa bu işler bizim boyumuzu aşar bize çok zor gelir. Onun için kale ravi söylüyor Hazreti Muaz'dan rivayet eden "Fe raitu ben görmedim eksera daha fazla tilaveten okumak bakımından lil Kur'anı Kur'an min Muaz. Ben Muaz'dan fazla Kur'an okuyan kimseyi görmedim." diyor. O tabiinden olan zat. Yani Hazreti Muaz'dan bu hadis-i şerifi rivayet eden o tabiindendir. O zat, diyor ki bu hadis-i şerifi dinledikten sonra ben Hz. Muaz'dan daha fazla Kur'an okuyan görmedim. Lil hazeri sakındığı için minma o şeylerden ki fiyazel hadis. Bu hadisteki kötü huylardan, işte gururdan, kibirden, ucubden, iftikardan, dünya menfaat temini için ibadet yapmaktan, hasetten, fesattan, efendim, merhametsizlikten ve riyadan sakınmak için Kur'an-ı Kerim'i Hazreti Muaz'dan daha çok okuyan kimse görmedi. Hayatı Kur'an okumakla geçmiştir diyor. Onun için biz de çok okumamız lazım, zikretmemiz lazım, ibadet etmemiz lazım, yalvarmamız lazım ki Allah Teala bu hadis-i şerifin beyanında geçen başta gıybet dedikodu iftira buna dahilir. Sonra efendim Dünya menfaati için ibadet yapmak. Sonra gösteriş yapmak. Sonra kibirlenmek. Sonra ucup, kendini beğenmek. Sonra haset, Müslümanları verilen nimetlerini kıskanmak. Sonra merhabetsizlik, acımasızlık. Kaya gibi, taş gibi. Kim başına ne gelse acımıyor. Bunlardan kurtulmak için çok Kur'an okumak, çok zikretmek, çok ibadette bulunmak, tarikat-ı girmek, zikre devam etmek gibi şeyler çok tesirlidir. Rabbim cümlemize fadvalü keremiyle bu hadis-i şerifte red sebebi olarak açıklanan, yedi kat semadan düşürülmeyi gerektiren her türlü kötü amelden cümlemizi muhafaza eylesin ve uzak eylesin ve rızasına bizi ulaştıracak ihlas ve yakin, şüphesiz inanç ile cümlemizi müşerref eylesin. Canımızı almadan Allah mutlaka bize Tam bir ihlas ve yakın, şüphesiz görür gibi iman nasip eylesin. Amin. Muhammedin ve alâ aleyhü sallallahu aleyhi ve sellem eteşim. Kethira velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Amin. Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda alâ habibike fayri halki kullihimin. محمد سيد طابت مناقبه محمد صره الرحمن في النعام مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق الخلق كله منه